Allahu <gülüyor> <gülüyor> Allahim haftaki dersimizde Gizli Davet Döneminin Başlangıcından bahsetmiştik. Daha sonra birkaç tane özelliğini anlatmıştık gizli davet döneminin. En son anlattığımız e, nokta fertlerin seçilmesi meselesiydi. Onunla ilgili küçük bir dikkat çekmiştik. Tekrardan dikkat çekelim. Arkadaşlar, fertlerin seçilmesinden maksat, işte Peygamberimizin tanıdığı insanlara daveti götürmesinden maksat demek, belli bir zümreye hitap etmek demek değildir. Yani bugün bu noktayı bazı cemaatler yanlış anladıklarından dolayı, yanlış bir metot uyguluyorlar bu noktada. Zenginlere yönelik veya da okuyanlara yönelik veya da kültürlülere yönelik bir davet anlayışları var. Bu ne değildir? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu değildir. Peygamberin yapmış olduğu şahıs seçmektir. Güvendiği, tanıdığı şahıs seçmektir ve Peygamberin toplumuna bakınız ekseriyet köledir yani. Ekseriyet zengin olan, okuyan toplum içerisinden mevkisi olan tabaka değildir. Buradan neyi anlıyoruz? Fethlerin seçilmesi demek, İslam'ı belli bir zümreye götürmek demek değildir. Yani mesela bugün biz kendi vakamıza yaşadığımız zamana bakalım. İnsanlara ders yaparken para durumlarına göre ders halkası oluşturan cemaatler var. Yani bir milyar verebilecek olanlar, beş milyar verebilecek olanlar, yedi milyar verebilecek olanlar. Bunu yaparken de genel olarak herkes kendi yapmış olduğu kötü ameli süslü göstermesi lazım. Hem kendini te teselli etmesi için hem insanlara yaptığını meşru göstere gösterebilmesi için minareye kılıp bulmak istiyorlar. Bunu yaparken de peygamberimizin seçiciliğini genellikle getiriyorlar. Tekrardan diyoruz, Peygamberimizin toplumunda seçtiği fertlerin içerisinde Ebu Bekir gibi, Osman gibi çok zengin olanlar da vardı. Bilal gibi, Ammar gibi, Yasir gibi, öyle değil mi? Habab gibi, toplum içerisinde hiçbir değeri olmayan, köle statüsünde olan insanlar da vardı. Bu da bize gösteriyor ki, demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın fertleri seçmedeki davranışı, İslam'ı belli bir zümreye götürmek değil, bilakis genel olarak bir davet anlayışı, fakat her toplumdan yani köle toplumundan herkesi değil, belli özelliklere, şahsiyete, ahlaka sahip olan insanları seçmek. Her zengini değil, zenginlerin içerisinde fıtratı bozulmamış belli bir ahlaka sahip olan insanları seçmektir. Bu noktayı inşallah anladıktan sonra ikinci nokta olarak geçen dersimizde demiştik, namaz meselesi. Gizli davet döneminin en önemli ve belirgin özelliklerinden biri de namaz meselesidir. Ve e, İbni İshad Siyer kitabında diyor ki, ...racih olan görüşe göre hiçbir merhale namazsız geçmemiştir. Hiçbir merhale namazsız geçmemiştir. Her merhalede namaz vardır diyor. Ve Cebrail'in Peygamber aleyhissalatu vesselama namazı öğretişini anlatıyor. İşte onu alıp Mekke'nin bir vadisine götürüp... ...yerden su çıkardıktan sonra Peygamberimize önce abdest almayı... ...sonra namaz nasıl kullanacağını öğretiyor. i̇bn Hacer de diyor... ...Peygamberimizin İsra ve Mi'raj olayından önce namaz kıldığı kesindir. Yani hani namaz istilada beş vakit şeklinde miraçta namaz farz kılındı. Bundan önceden katıeyen diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılıyordu. İhtilaf edilen nokta iki vakit mi kılıyordu? Üç vakit mi kılıyordu? Beş vakit mi kılıyordu? İkişer rekat mı kılıyordu? Birer rekat mı kılıyordu? Ya da sadece gece namazı mı vardı? İhtilaf edilen nokta burada. Yoksa namazın var olduğunu görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her merhalesinde namazın var olduğunu görüyoruz. Burada yine ilginç bir nokta var. Biliyorsunuz peygamberlerin getirdiği davet birdir. Tevhid noktasında peygamberlerin getirmiş olduğu davet birdir. Fakat aralarında sadece menheş farklılıkları vardır. veya sıkıh yönünde, aralarında ahkam yönünde bazı farklılıklar olsa da biri diğerinin nesk vaziyette gelmesi buna zaten delildir. Fakat itikat noktasında bütün peygamberlerin getirdiği dava birdir. Zaten bunun da delili وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةً رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَشْتَنِبُ الْطَعُودُ o ve mâ arsalnâ min qablikem mir rasûlin illâ nuhî ileyh inne lâ ilâhe illâ ene biz her kavimdeki gönderdiğimiz peygamberler la ilahe illallah yahhetmişinizdir veyahut da her kavimde bir peygamber gönderdik insanları çağırdıkları şey Allah'a ibadet ediniz tağutlardan uzak durunuz bu da la ilahe illallah noktasında peygamberlerin birleştiğini görüyoruz yine güzel bir nokta ilginç bir nokta peygamberlerin çoğunda namaz vardı demek ki değişmez e, noktalardan biri de namazdı peygamberlerin davetinde. Mesela Hz. İbrahim Allahu Teala diyor ki: "Rabbi ce'alni muqimassa salati ve min ve du'a." Ey Rabbim, diyor, beni ve benim zürriyetimi namaz kılan bir zürriyet yap. Ey Rabbimiz bizim e, dualarımızı kabul et. Mesela Hz. Musa'ya Allahu Teala şöyle vahiy ediyor: "Ve <gülüyor> ohayna ila Musa al-ahiyi entabawa liqaumikuma bi Misra buyutun" وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ ve وَأَقِيمُوا الصَّلَةً وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ Biz Musa'ya ve kardeşine vahy ettik ki siz e, kendi kavminiz için Mısır'da evler yapın ve bu evleri kıbleye çevirin ve onun içerisinde namaz kılın ve mümin kullarını müjdele. Yine aynı şekilde mesela Hz. Şuayb'ın kavmi Hz. Şuayb'a diyordu ki Ya شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَعُونَا Senin namazın mı? Bizim babalarımızın tapptığı, babalarımızın tapptıklarını terk etmemizi sana emrediyor diyorlar da Hazreti Şuayb'a. Bu da bir de gösteriyor ki ve diğer peygamberlerin kıssalarına baktığınız zaman namaz olayı görünüyor. Bu da bir de neyi gösteriyor? Demek ki tüm peygamberlerde farklı vakitler veya da farklı şekillerde eda edilse de namaz diye bir ibadet vardı. Ve peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da geldiği zaman aynı şekilde ne vardı? Aynı şekilde namaz vardı. Peki ne vardı ki bu namazın içerisinde diğer ahkamlar değil de özellikle namaz her peygamberde ve bizim peygamberimizin daha geldiği günden itibaren var. Ve aynı şekilde Allah subhane ve teala Kur'an-ı Kerim'de işte tevhidle namazın arasını birleştirmesi gibi olaylar, peygamberimizin kişiyle küfür arasında çizginin namazdır demesi. Bunların sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü biz dedik bütün peygamberlerin getirdiği ortak nokta davettir. Eğer namaz da bu davetin her aşamasında varsa demek ki namaz tevhidin bir parçasıdır. Namazsız bir tevhid düşünülemez şey zaten e, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah müşriklerden bahsederken ne diyordu? Fe entabu ve aqamu ssalate ve atevu zekate fe ihwanukum fi'd-din. Eğer onlar tövbe eder, şirkten tövbe eder, namazı kılıp zekat verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdirler. Ondan bir önceki sayfada Allah ne diyor Tevbe suresinde? Fe <gülüyor> izen talaqal ashhurul hurum taqtulul müşrikine haythu vecadtumuhum ve khuzuhum vahsuruhum ve'udduu lehum kullu sayetebu ve ve ate'uz rahim siz müşriklere haram yerler çıktıktan sonra onları yakaladığınız yerde onları öldürün onlar için gözetleme yerlerinde oturun fakat eğer onlar yani o müşrikler öldürülmeleri emredilen müşrikler eğer namazı kılıp tövbe edip namazı kılıp zekatı verirlerse artık onların yollarını bırakın onlardan vazgeçin onları öldürmeyin diyordu Allah subhane ve teala <gülüyor> neden demek ki biz buradan anlıyoruz ki namaz tevhidin değişmez bir parçasıdır. Aynı şekilde mesela Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam ne diyordu? Umirtu en uqatila'n nase hatta yashhadu en la ilaha Ben insanlar kelime-i şehadet söyleyene kadar ve benim Allah'ın etkisi olduğumu ikrar edene kadar onlarla savaşmakla emrolundum ve yuqimu salate ve yu'tuz zakat. Ve namazı kılıp şeyde zekatı da verirlerse fe infaluzalika hasamu minni dima'ahum ve amwaluhum illa bihaqha fe hisabuhum ala Allah. bunu yaparlarsa kelime tevhidin namaz zekatı yerine getirdilerse ne olmuştur artık? benden canlarını ve mallarını korumuşlardır. Yoksa ben onlarla savaşmakla ne yapıldım emrolundum. Bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki namaz nedir tevhidin bir parçasıdır. Peki neden? Çünkü arkadaşlar namaz bizim ağızla söylediğimiz, itikat etmiş olduğumuz tevhidin eyleme dökülüş şeklidir. Namaz bizim ağızla söylediğimiz, ve itikatta belirtmiş olduğumuz tevhidin eyleme dökülüş şekli ve diğer müşriklere karşı açıkça sadece Rab'be kul olduğumuzu, onun dışında hiçbir varlığa kul olmadığımızı neydir? Bir delildir. Şöyle bir namaza bir göz atmış olsanız, daha Müslüman namaza başlar başlamaz ne diyor? Allahu Ekber diyor. Önce Allah'a bir tazim ediyorsun. Ve hiçbir merhalenin değişmez değişmez noktası olan tevhidin günde beş defa Müslümana hatırlatılmasıdır. Tabi namazını aklederek, namazını anlayarak, namazından kastım, muradın ne olduğunu bilerek kılan insanlar. Yoksa tavuğun kafasını yere <gülüyor> vurup kaldırdığı gibi veya yem yediği gibi namaz kılan insanlar değil. Günde beş defa itikad ettiğimiz tevhidin, her aşamanın değişmez noktası olan tevhidin, Müslüman olan insana hatırlatılmasıdır. Yani sen Allahu Ekber dediğin zaman namaza başlarken, diğer tüm sistemlerin dışında sadece Allah'ı yücelttiğini tekrardan ne yapıyorsun? İkrar ediyorsun. Ve insanların ibadet ediş tarzlarının dışında bir ibadetle Allah'a ibadet ediyorsun. Belli vakitlerde, belli şekillerde, belli dualarla, belli zikirlerle yapılan namazın tanımı buydu öyle değil mi? Bir ibadet yapıyorsun, diğer müşriklerden ve diğer dinlerden olan insanlardan ne yapıyorsun? Diğer dinlerden olan insanlardan ayrılıyorsun. Mesela namazın olmazsa olmadı başlarken namaza Fatiha Suresi. Fatiha Suresi'ni ilk baştan Müslüman olarak ne diyorsun? Bir besmele getiriyorsun. Öyle değil mi? Kendini, Diğer tüm insanlardan ayırıyorsun. Diyorsun ki ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işlerime başlıyorum. Ben sizin gibi diğer ilahları, kutlarınızı isimlendirdiğiniz gibi değil. Ben Rabbimi isimlendirerek sadece işlerime başlıyorum. Diyerekten namaza başlıyorsun. Mesela yine namazın değişmez. Racif olan görüşe olmazsa olmadı Namazın sayh olmadığı Fatiha, Ümmül Kitab'a baktığın zaman... Hamd başladığın zaman Allah subhanahu ve teala sana tevhidin bir şartı da rububiyeti ikrar etmektir. Öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala nimetlerini ikrar etmektir. Hamd başlıyorsun namaza. Yani ben e, Allah'a karşı nankör bir kul değilim. Ben muvahhid bir kulum. Allah'ın bana verdiği nimetlerin farkındayım diyorsun. Ve genel her şeye karşı Allah subhanahu ve teala ne yapıyorsun? Hamd ediyorsun. Ve esma ve sıfat tevhidini yerine getiriyorsun mesela. Esma ve sıfat tevhidinde rahman rahim diyorsun, Malikiyev-Middin diyorsun. Esma ve sıfat tevhidini tekrardan hatırlıyorsun. Veya Sübhane Rabbiyel-Azim diyorsun mesela, Esma ve sıfat tevhidini yerine getiriyorsun. Veya da, Sübhane Rabbiyel-Ala diyorsun secdede, Esma ve sıfatı yerine getiriyorsun. Ve en önemlisi, bütün müşriklerin kendinde saptığı mesela tevhid ül en önemli noktasını dile getiriyorsun 17 defa. İyyâken a'budu ve iyyâken nesta'in diyorsun. Sadece ve sadece sana ibadet eder ve sadece ve sadece senden ne yapıyorum? Sadece ve sadece senden yardım diliyorum diyorsun. Bir, sarayların şirki olan, iki, kabillerin şirki olan, iki şirkten de özellikle bizim aslımızın şirki ve genel tarih boyunca müşriklerin içine düştüğü şirk, en belirgin iki şirkten ne yapıyorsun? Allah subhanahu ve karşı beri oluyorsun, bu şirklerden uzaklaşıyorsun. Tabi bunun manasını eğer bilirsense Daha sonra sapıt, sapıtmışların ve gazaba uğramışların yolundan Allah'a sığınıyorsun. Onlara hidayet verilenlerin yolunu Allah subhanahu ve Teala'dan istiyorsun. Bu da neyi gösteriyor sana? Vela, vera dediğimiz imanın en sağlam kulpu olan, yani dostluk ve düşmanlık ilkesi, kiminle beraber olup kiminle beraber olmama, kime düşman olup kimi sevme ilkesi, imanın en belirgin, yani pratiğe dökülüş şekli, vela ve berâdır biliyorsunuz. Bunu ne yapmış oluyorsun? Bunu ifrar etmiş oluyorsun. Şöyle bir dikkat ederseniz eğer namaza, gerçekten tarih boyunca insanların genelde sapıttığı bütün noktalarda ne var? sapıttığı bütün noktalar namazdan müslümana tekrardan hatırlatılıyor ama hangi müslümana namazının farkında olan ne kıldığının ne söylediğinin Allah'ın karşısında ne yaptığının farkında olan müslüman Ruku ve secde ettiğin zaman mesela diğer insanlar putlara secde ederken heykellere secde ederken atatürküne secde ederken şuyuna buyuna cemaat liderine secde ederken itaat manasında sen sadece ve sadece Allah'ın karşısında zelil olacağını gösteriyorsun ve bu da senin için en büyük izzettir zahirinde zillet gibi görünen fakat asıl içinde, asıl hakikatından manasında senin için en büyük izlettir. Çünkü Allah'a kul olan insan kainattaki diğer bütün e, varlıkların kulluğundan beri olmuştur. Sen ne yapıyorsun? Tevhidi bir de bu manada tahakkuk ettiriyorsun. İşte bundan olsa gerektir ve tevhidin en önemli noktasından olsa gerektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Beynel racuri vel kufri ve şirki es Femen terakehe fakat kefer. Kişiyle, şirkle iman arasındaki nokta nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse ne yapmıştır? Kim namazı terk ederse muhakkak ki küfre girmiştir diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyordu mesela Bukhara'daki hadiste <gülüyor> Kim namazı terk ederse amelleri hepsi boşa gitmiştir diyor Allah Sübhanahu Ameller ne zaman boşa gider? Ameller şirkle veya büyük küfürle veya riddetle bütün ameller boşa gider. لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنْ نَعَمَلُوكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ey Muhammed eğer şirk koşarsansa senin yapmış olduğun bütün ameller boşa gider ve sen kıyamette fısrana uğrayanlardan olursun. Buradan da neyi anlıyoruz? Namazın tevhidin değişmez parçası olduğunu anlıyoruz. Ki zaten Resulullah ne diyordu? Bu niye İslam ve İbn-i Ömer'in hadisinde İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Kelime-i Şehadet'i cikrettikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk söylediği şey neydi? Namazdı. Yine mesela aynı şekilde Tövbe Suresindeki ayetleri anlattığım zaman kişilerin şirkten İslam'a girmesi ve Müslümanlarla kardeşliğinin kurulması ve aynı zamanda onların yolunu bırakmamız onları öldürmememiz için ne şartı vardı? Şirkten kurtulmayla beraber aynı zamanda namaz kılma şartı da vardı. İşte bundan olsa gerektir ki hem gizli davet içerisinde yani insanlardan gizlenmeye rağmen Müslümanlar neden namaz kılıyorlardı? Ya kendi evlerinde namaz kılıyorlardı veyahut da Mekke'nin vadilerine çıkıp hiç kimsenin görmeyeceği yerlerden namaz kılıyorlardı. Bunun sebebi mesela diğer zahiri amellerin hiçbiri yoktu, oruç yoktu, zekat yoktu öyle değil mi? Namazın olmasının sebebi çünkü namaz tevhidin olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı her aşamada, böyle gizlilik aşamasında da olsa, zahmet de olsa, meşakkat de olsa, ta şehir dışına çıkıp kılma da olsa, namaz neydi? Namaz, Müslümanlar için hiçbir zaman önceki peygamberlerde olduğu gibi bizim peygamberimizin kavminin de olmazsa olmazıydı. İşte bu namaz da arkadaşlar, Allah subhanehu ve teala ilk çekirdek kadroyu oluştururken, yani ileride davetin yükünü yükümlenecek olan, müşriklerle Müslümanların arasında Allah'ın değişmez sünneti olan mücadelede, sabır edecek, sebat edecek toplumu oluştururken onlara terbiyeyi, nasıl kendilerini yetiştirmesi gerektiğini Allah subhanahu aleyhi ve ne diyordu? Kumil leyle illa kalila, nuslehu evin kusminhu kalila, evzide aleyhi ve radsilil Kur'an terzila, inna senulki aleyke kavlen takila. Ey Muhammed biz sana ağır büyük yük yükleyeceğiz. Yani sana ciddi manada ağır büyük yük yükleyeceğiz. Hangi ağır yük? Kur'an-ı Kerim, zikir, İslam, iman. O ki, hani Allah diyordu bir eğer onu, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْتِ اللّٰهِ Yani biz eğer bunu dağların üzerine indirseydik onun böyle paramparça olduğunu görecektin sen. İşte bu yükü yüklerken peki nasıl insan bunu yüklenecek? Allah Kur'an-ı Kerim'de insanın zayıf olduğundan bahsediyor. Öyle değil mi? İnsanın inkarcı olduğundan bahsediyor. insanın zalim olduğundan, nankör olduğundan, azeleden yaratıldığından bahsediyor. Peki nasıl da Allah böyle bir yükü bir de insana Yüklemeden önce Allah terbiye metodunu gösteriyor. Diyor ki peygambere geceleyin gecenin ortasında biraz azaltarak veya fazlalaştırarak kalk ve Kur'an'ı tane tane oku çünkü bir tane ağır bir yük yükleyeceğiz. Müzemmin Müzzemmil suresinin ilk ayetleri. Bu da bir de neyi gösteriyor? İlk kadro olacak Müslümanların terbiyesinin olmazsa olmazı nedir? Namazdır. Özellikle gece namazı. Yani bizim ümmet olarak en büyük problemimiz. Gerçi biz bugün farz namazlarında problem yaşıyoruz. Yani birçoğumuz bizim sabah namazında ümmet olarak problemli bir ümmetiz. Bunun yanında mesela gece namazı. Allah Subhanahu ve teala işaret ettiği nokta neydi? Gece namazıydı. Ve alimler ne diyorlardı? İnsan eğer gece kalkıp da Rabbinin karşısında kıyam edemezse, nefsini ayaklarının altına alıp, o insanın önündeki düşman var ya düşman, onu ayaklarının altına alıp, kalkıp da Allah Subhanahu ve teala önünde geceleyin, kıyama duramıyorsa eğer bir insan, düşmanlarının karşısında kıyama durması muhaldir. İşte sahabenin mesela hayatına bakın, hem ilk aşamada hem son aşamada sahabeye bakın. Gecelerin abidleri Gözleri yaşlıları, secdeden başlarını kaldırmayanlar, gündüzlerin de aslılarıydı bu insanlar, öyle değil mi? Gündüz ellerinden silah düşürmeyen, o belde senin, bu belde benim, e, her yere İslam'ı götüren kafirlerin kökünü kazyan insanlardı. Hiç kimseden korkmayan Allah'ın dışında ve bütün kafirleri hayret ettiği bir topluluktu cesaret noktasında. Ama bu insanlar zannetmeyin ki Arap olduklarından, kalpleri katı olduğundan, ondan sonra hani çölde yetiştiklerinden dolayı bunu yapıyorlardı, alakası yok. Bilakis bu insanlar geceleyin, sahabenin şöyle bir hayatını okuyun. Geceleyin gözyaşları içinde sabahlara kadar Allah'a karşı namaz kılan, öyle değil mi? Kur'an okunduğu zaman gözyaşlarını tutamayan, öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü Vesselam'a özel gelip evinde kalıp nasıl gece namazını kılıyor, bakalım bize gece namazını kılalım diye uğraşan insanlardı. İşte bundan dolayı nefsi ayaklar altına alabildiklerinden dolayı ve karşısında geceleyin o sıcak yatağı terk edebilip Allah'ın karşısında, huzura durduklarından dolayı ne olmuştu? Bu olduğundan dolayı Allah subhanehu ve teala onlar yarın düşmanın karşısına çıktıkları zaman, düşmanla mücadele ettikleri zaman, düşmanın karşısında da zaferi elde etmişlerdi. Düşmanın karşısında da kıyam edebilmişlerdi. Aynı şekilde arkadaşlar namaz dediğimiz olay kıyamette insan ilk sorulacak şey namazdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı zikrederken ne diyor? Namaz zikrettiği zaman evvel ma yuhasabul abdu aleyh Aleyha. Kişinin üzerinde ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Eğer namaz konusunda kişinin amelleri salih olmuşsa, kabul edilmişse kişi felaha kavuşur. Yok namaz konusunda kişinin amelleri sağlam değilse, fesada uğramışsa, kabul edilmemişse o kişinin kılmış, oldukları, kılmış olduğu namaz nedir? Bütün kişi husrana uğramıştır. Yine başka bir rivayetinde hadisin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı zikrederken ilk insanın sorguya çekileceği şey namazdır diyordu. Fein kubilet minhü kubilesairu amalihi. Eğer o kabul ederse kalan bütün amelleri kabul edilecek. Fein ruddet aleyhi ruddet aleyhi sairu amelihi. Eğer kişinin namazı kabul edilmezse namazın dışında kalan bütün amelleri de ne yapılacak? <gülüyor> namazın dışında kalan bütün amelleri de kişinin üzerine geri çevrilecektir. Burada namazın ehemmiyetini görüyoruz ve namazın dindeki yerini görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar namaz kıyamette insanın sapmasını verirler. İnsan kıldığı namazla Peygamber Mesihüllahü Vesselam diyor namaz ikretiktikten sonra "Man hafız alıha kânet lehû nûran ve najat an yûm al-kiyâme, vâman lam tû hafız alıha lam tekûn lehû nûran vâla najat an yûm al Peygamber diyor kim namazın düzen muhafaza ederse namazını kılarsa öyle değil mi? Bu kişi diyor kıyamet gününde bu namaz ona hem nur olacaktır hem de onun için kurtuluş olacaktır. Kim de namazına devam etmezse yani namazı önemsemezse bu kişi ne olacaktır? Bu kişi kıyamet gününde ona nur da olmayacaktır, ışık da olmayacaktır o karanlıkların olduğu günde. Ona kurtuluş da olmayacaktır ve bu kişi Firavun'la, Firavun'un veziri olan Haman'la ve en zengin olan ben İsrail'de Karun'la beraber diriltilecektir. Bu üçünün de küfrün imamları olduğunu biliyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Müslümanın özellikle Allah'a karşı, Allah'a giden yolda alıkoyan şeyler nelerdir? Günahlardır. Müslümanın Allah'a karşı düzgün bir kalple yönelmesi, safi bir kalple Allah'a dua etmesi, insanın dualarının kabul olması öyle bir değil öyle değil mi? Aynı şekilde İslami hareketin başarısında en önemli nokta takva dediğimiz ve en önemli nokta salih ameller ve haram olan amellerden uzak kalma noktasında namaz Gün içinde işlediğimiz günahları ne yapıyor? Gün içinde işlediğimiz günahların telafisi şeklindedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ya, gördünüz mü sizden birinin önünün kapısından bir tane nehir geçse, beş vakit o nehirde yıkansa, e şey e, yani onun işlediği o kötü pisliklerinden, vücudundaki pislikten, kirden, hiçbir iz kalır mı? Sahabe diyor kalmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor işte namaz da bu şekildedir. Allah namazla kulun günahlarını ne yapar? Kulun günahlarını namazla temizler. Yine peygamber diyor kul namaza durduğu zaman Allah subhanahu ve sellem onun bütün günahlarını onun sırtına koyar. Sırtının üst tarafına koyar. Şu e, boyun dediğimiz yere arkadan. Rukiye eğildikçe secdeye eğildikçe diyor tesakkat et zunubuhu. Eğildikçe kalktıkça onun günahları ondan ne olur? Onun günahları onun sırtından dökülür. Ta ki bu şekilde ne olmuş olur? Ta ki bu şekilde insanın günahlarından temizlenmiş olur. Yine peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Es salavatul khams. Onlarca elvel cumaya ila cumaa ve Ramazan'a ila Ramazan mükaffiratun lima İnsan büyük günahlardan uzak durursa, işte beş vakit namazın arası, cumadan cumaya, Ramazan'dan ramazaya, insan o arada işlemiş olduğu günahlar için nedir? İnsan o arada işlemiş olduğu günahlar için o günahlara tekfirdir, o günahların yok olmasına sebep olur. Yani mesela bu mesele biraz bize basit gelebilir ama Hazreti Ömer Komutanlardan birine mektup yazdığında ne diyor? Takvalı olunuz diyor. Ben size takvayı vasiyet ediyorum diyor. Bizimle düşmanımızın arasında bizim onlara galip gelmemizin sebebi diyor bizim takvamızdır. Takva da nedir? Günahlardan uzak durmaktır biliyorsunuz. Bizim onlara galip gelmemizin sebebi bizim takvamızdır diyor. Yoksa eğer biz de kötü amelleri işlersek, Allah'ın haram kapıcılarını işlersek onlarla eşit oluruz diyor. Onlar zaten bizden. Silah yönünden, kuvvet yönünden bizden üstündüler. Bizi onlara galip getirecek başka bir şey yoktur. İşte bugün İslami hareketlerin başarılı olamamasında veya bugün çünkü İslami hareketi oluşturan nedir? Fertlerdir. Fertlerin işlemiş olduğu günahlar doğal olarak, genel olarak cemaate ne yapıyor? Cemaate sirayet ediyor ve Allah'ın rahmetinin ve Allah'ın yardımının gelmesine engel oluyor. İşte namaz hiçbir aşamanın değişmez. Ee, olmazsa olmazın namazın en büyük özelliklerinden biri de tevhidi hatırlattıktan sonra insanlar için nedir? İnsanların günahlarını bu şekilde götürmesidir. Allah'ın karşısında insanların günahsız bir şekilde durmasına vesile olur. İşte bu saydığımız bütün maddeleri düşünseniz. Zaten ve daha birçok şey. Yani daha birçok anlatılacak şey var. Namazın neden her merhalede olduğunu ve alimlerin kat'i bir şekilde ise her aşamada Peygamberimizin hayatında namaz vardı dediğini ve bizim ümmet olarak namazdaki problemimizi ve ümmetin halini de bir düşünseniz, öyle değil mi? Ortaya namazın ehemmiyeti gerçekten çıkıyor. Ve biliyorsunuz alimler arasında namazı terk edenin e, küprü hakkında ihtilaf var. Yani üç mezem imamına göre İmam Ahmet hariç namaz kılan insan kafir olmaz fakat en büyük günahı işliyordur. En büyük günahı işliyordur fakat kafir olmaz. Fâz İmam Ahmed'in ve Ehl-i Hadis'in görüşüne göre namaz kılmayan insan nedir? Namaz kılmayan insan kafirdir. Bu saymış olduğumuz delillerle, öyle değil mi işte müşriklikten kurtulmak için Allah namazı şart kılıyor. Kişiyle iman arasındaki çizgi namazdır. Namazı terk eden amellerinin boşa gideceğini söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ve beynehum as-salâ diyor. Bizimle onlar arasındaki fark, bizimle onlar arasındaki çizgi nedir? Müşriklerle aramızdaki çizgi Namazdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ve daha benzeri birçok delile dayanaraktan, Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten delile dayanaraktan namaz kılmayanın ne olduğunu söylüyorlar. Namaz kılmayanın kafir olduğunu söylüyorlar. Biz burada namazın güzelliklerini biraz anlattık. Bir de namaz kılmayanların veya namazda işte tembel olan insanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar hakkında neyi var? İşte cehennemde görecekleri, işte kıyamette görecekleri veya işte berzah aleminde, kabirde karşılaşacaklarını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlıyor. O zaman ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Peygamber Muaz'ı Yemen'e gönderdiği zaman Müttefekun Aleyhi ve Hadis, Bukarı ve Müslim'de Muaz'a ne diyordu? Git onlara kelime-i şehadeti öğret. Ve eğer onlar bunu kabul ederlerse fe'alimhum ennallâhe ftarada aleyhum kamsa salavatin fî yevmihim ve leyletihim Eğer onlar bunu kabul ederlerse onlara haber ver ki Allah onların üzerine gecelerinde ve gündüzlerinde beş vakit namazı, farz kılmıştır. O zaman davetçilere burada peygamber bir metod öğretiyor. Yani davetçileri kime gönderiyordu? Muazı. Peygamber dedi ki ehli kitab. sen ehli kitap olan bir kavme geliyorsun. Yani ilim ehli olan, bilen bir kavme geliyorsun. Öyle mi? Cahil olan insanlara gelmiyorsun. İnsan böyle bir topluma geldiği zaman önce tevhidi anlatacak. tevhidten sonra ilk anlatılacak nokta nedir? Namazdır. Tabi namaz bu anlattığımız şekilde. İçindeki hakikatlerle. Yoksa namaz kurtul. İşte kafanı kaldır indir. İşte ee, ne söylediğini bilme Fatiha'nın ne manaya geldiğini bilme yapmış olduğun duaların ne olduğunu bilme öyle sadece namaz mahiyetinde değil ki zaten mesela burada namazın ehemmiyetine, ehemmiyetini gördük ve Allah subhanahu ve diyor muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar öyle değil mi bugün bizim toplumumuza bir bakın yani adamın mesela çoğu insan esnaf böyle dindar geçinen memleketlerde camide namazı kılar. öyle değil mi namazdan çıktıktan sonra yalan söylemesi İnsanların işte deftere yazarken insanları kandırması, parayı eksiltmesi, çoğaltması veya da faiz yemesi gayet normal bir şey haline gelmiş. Öyle değil mi? Demek ki bugün bizim bildiğimiz ve anladığımız toplumun bildiği namaz, bu, bahsettiğimiz namaz bu değil. Bahsettiğimiz namaz anlaşılması gereken, tevhidi hatırlatan, tevhidin, itikadın eyleme dökülüş şekli olan namazdır. Bu da nedir? Bu da bize namazın önemini ve davetçinin namazın üzerinde ne kadar durması gerektiğini, namazla ilgili meseleleri bilmesi gerektiğini bize gösteriyor. İkinci olarak aynı şekilde arkadaşlar bu noktada biliyorsunuz alimler ilimleri ayırırken farz-ı ve farz-ı kifaya ilimler diye ayırıyorlar. Bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği nokta namazın ahkamını bilmek, i̇şte taharet ve namazın ahkamını bilmek insanların üzerine nedir? İnsanların üzerine... Farzı aynıdır. Çünkü namazı insan kendi kıldığı için, başkası insanı yerine kılamadığı için insanın bizzat kendisinin namazla ilgili olayları ne yapması lazım? Namazla ilgili olayları bilmesi lazım. Bu namazla ilgili olarak ne yapacağımız? Namazla ilgili olarak kısaca söyleyeceklerimiz. İşte bu namaz, bu bahsetmiş olduğumuz namaz gizli davet döneminin de en belirgin noktasıydı. Nereden biliyoruz bunu? Nereden anlıyoruz? Ebu Talib Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Ali'yi namaz kılarken görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Peygamber diyor ben Allah'a kul oldum, ona ibadet ediyorum ve seni de diyor davet ediyorum diyor. Ebu Tarif diyor ben atalarımın dinini bırakamam. Veya işte Abbas adam biri soruyor ne yapıyor bunlar diyor. Hazreti Abbas da diyor vallahi bu Hatice bir de Ali bir ibadet yapıyorlar ve gökten bunlara bir ses geldiğini iddia ediyorlar. Ve her yüzünde üç kişiden başka da bu dine tabi olan insanı bilmiyorum demesi Müslümanların namazı en gizlendikleri dönemde bile hiç çekinmeden ve aksatmadan kıldıklarını bize ne yapıyor? Bize gösteriyor. Yine bu davetin, en, yani bunu dönemin en belirgin özelliklerinden biri arkadaşlar. Ee, Müslüman olan sahabelerin isimlerine baktığımız zaman çoğu kadın sahabe. Bunların içinde birçok kadın sahabe var. Neden? Çünkü evli olan gençler Müslüman oldukları zaman bunlarla beraber bunların eşleri de ne oldu? Bunlarla beraber bunların eşleri de Müslüman oldu. Ve bu davet dönemine baktığınız zaman veyahut da işte davetin açığa vurulduğu dönemde hiçbir rivayette kadınların Müslümanların sırrını ifşa ettiğini göremezsiniz. Zaten biz geçen dersimizde hatırlıyorsanız şeyi biraz bahsetmiştik. Hazreti Hatice'nin İslam'ından bahsederken kadının İslam'daki rolü nasıl Peygamber aleyhissalatü vesselam'a destekçi olduğu, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yükünü hafiflettiği öyle değil mi? Ve davetçinin kendine eş seçerken böyle dikkatli olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bunu Hazreti Hatice'nin zatında anlatmıştır. Bugün şimdi anlatacağımız nokta genel Müslüman kadınlardan bahsedeceğiz. Müslüman kadınların İslami cemaatteki yeri çok önemlidir arkadaşlar. Yani biz mesela geçen derste hatırlıyorsanız konular birbiriyle bağlantılı. Demiştik gizli davet döneminde Peygamberin bunları bu kadar güzel eğitmesinin en büyük sebebi ve bu insanların daha sona kadar hiç dönmeden daveti yüklenmesinin sebebi Peygamber tek tek bunlarla ilgileniyordu aleyhissalatü vesselam. Çok ciddi bir örgütlenmesi vardı Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Bütün şahıslarla ilgilenecek şekilde, hepsinin durumunu görüp kontrol edecek şekilde. Aynı şekilde demiştik. Bugün vahiy gelmediğinden dolayı yani Müslümanların nasıl merhale değiştireceği nasıl tespit edilir? Kişilerin çok ciddi bir manada şakıtları yani cemaate üye olan fertleri tanıyaraktan ne yapabilirler? Bu şekilde merhale değiştirmeleri gerektiğini anlayabilirler demiştik. Cemaatler için konuşmuştuk. İşte böyle mesela özellikle vakıa bakın. Mesela Türkiye'de ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Birçok cemaatin sırrının ifşa olmasına en büyük sebep kadınlardır. Çünkü kadın evde eşiyle beraber olduğundan dolayı Eve gireni, çıkanı, kimlerin ders yaptığını, ne konuların konuşulduğunu öyle değil mi? Ve genelde erkekler de biraz kadına karşı zayıf olduklarından dolayı söylenilmemesi gereken birçok şeyi kadına söylüyorlar. Yani kadın bilse de olur, bilmese de olur cinsinden olan birçok şeyi kadına ne yapıyorlar? Kadına anlatıyorlar. Kadın da fıtrat olarak meraklı zaten. Yani bazı şeyleri soruyor insana. İşte mesela ben Türkiye'de bildiğim yani grup olarak bazı yani birçok cemaatin, çok önemli noktalar da sırrını ifşa edenler kadınlardır. Ve cemaatlerin işte ne yaptığını, kimlerin gelip gittiğini, kimlerin diyalog içerisinde çalıştığını açığa çıkarmış olan nedir? Çünkü kadın genelde konuşur. Ağzına fazla sahip olamaz. Fıtrat olarak zayıftır. Böyle olunca da ne, ne olması lazım? Kadınlara ve yani kadınlara vermemiz gereken önem ve onların terbiyesine vermemiz gereken önem çıkıyor ortaya. Hem bu yönden yani cemaatin yüküm, yükünü yükümlenecek olanlar bunlardır. Mesela peygamberin hicretini düşünün. Hamile haliyle Esma'nın Peygamberi ve Vesselam'a yaptıklarını bir düşünün. İnşallah gelecek anlatacağız bu noktaları. Kadının rolü İslami davette çok büyüktür. Hazreti Hatice'nin halini düşünün. Ve aynı zamanda İslami davet kimlerle ayakta kalır? Bugünün çocukları yarının gençleri olacak dediğimiz insanların güzel bir terbiyeden geçirilmesiyle olur. E erkek galiben dışarıda olduğundan dolayı bu çocuğu eğitecek olan kimdir? Bu çocuğu eğitecek olan annedir, evin içerisindeki kadındır. Burada da davetçilere kadına vermesi gereken, kadına derken kadının zatına değil, kadının terbiyesine ve eğitimine vermesi gereken önemi ne yapıyoruz? Vermesi gereken önemi görüyoruz. İşte bu buradandır ki ne gizli davet döneminde ne açık davet döneminde hiçbir şekilde Müslüman kadınların eziyet görmelerine rağmen, öldürülmelerine rağmen davetin sırrını ifşa etmediklerini, peygamberin sırrının nerede toplandığını hiçbir şekilde müşriklere söylemediğini gördük ve göreceğiz de inşallah açık davet döneminde. Yine bu dönemin arkadaşlar en belirgin özelliklerinden biri ilginçtir. Müşrikler daveti duymuşlardı. Yani müşrikler davetten az çok haberdarlardı. Mesela işte delilimiz ne bu konuda? Delilimiz bu konuda bir, Abbas'ın bir önce zikretmiş olduğum, Abbas'ın e, o adama kendisine soran bunlar ne yapıyorlar dediğinde, kendilerine gökten bir ses geldiğini iddia ediyorlar. Ve üç kişiden başka bu dine tabi olanı bilmiyorum demesi, Ebu Talib'in aynı şekilde e, Peygamberimizi görmesi ve Ebu Bekir'in özellikle Müslüman olurken, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a işte ya Rasulallah sen böyle böyle söylüyormuşsun, yani yeni bir dinle gelmişsin, bunların akıllarını kıt musun?" demesi, müşriklerin daveti duyduklarını, davetten haberdar olduklarını ne yapıyoruz? Davetten haberdar olduklarını anlıyoruz. Peki neden arkadaşlar müşrikler bu dönemde Müslümanlara saldırmadılar da açık davet döneminde Müslümanlara saldırdılar? Yani mesela biraz bir, bir iki ders sonra görelim açık davet başladığı zaman Müslümanlara dünyadayken cehennemi gösterdiler bu insanlar. Öyle değil mi? Peki bu dönemde de Müslümanların İslam'a girdiklerini, yeni bildiğini olduklarını biliyorlardı. Neden dolayı peki saldırmadılar? İşte dünyayı ateşe vermediler bunlara karşı. Çünkü Müslümanlar daha amel noktasına geçmemişlerdi. İtikat sadece itikattaydı ve ibadetteydi. Yani ibadet edeceksin ve Allah subhanahu wa iman edeceksin. Başkalarının ibadetinden ne yapacaksın? Beri olacaksın. Müşrikler bu itikadı bildiklerinden dolayı ve bu itikat hayata dökülmediğinden dolayı ve Müslümanlar açık bir şekilde işte biz sadece kendimizde değil Allah'ın izniyle kuvvet sahibi olduğumuz zaman sizi yerle bir edeceğiz. Veya işte bütün insanlara daveti yavaş yavaş anlatmaya başlamadıklarından dolayı müşrikler bunlara karışmadılar. Mesela Hanifler vardı Mekke'de onlara da karışmıyorlardı fazla. Misal işte Zeyd bin Amr bin Nüfel, ve bunun gibi birkaç kişi daha vardı. İbrahim'in dini üzerine olan ve bunların putlarını da eleştiren insanlar vardı. Fakat bunlar eyleme geçmediklerinden dolayı ve bunların itikadı eylemi gerektirmediğinden dolayı. Yani bir insanın itikadına baktığın zaman bu itikadın eyleme dönük bir itikad mı? Yoksa oturmaya yönelik bir itikad mı olduğunu anlatsın zaten konuştuklarından. Öyle değil mi? İşte Müslümanlar da böyle olduğundan dolayı ne yapmamıştı? Ee, müşrikler Müslümanlara karşı bir şey yapmıyorlardı. Ciddi bir manada bunlara eziyete veya ciddi manada bunlara işkence yapmıyorlardı. Ama ne zaman ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daveti açığa çıkardığı zaman ve tek tek kapılara gidip insanlara anlatmaya başladığı zaman demek ki bu adamın daveti böyle içeriye yönelik değil dışarıya yönelik bir davettir. Ve bu adamın anlattıkları ne diyor mesela? Kuvvet bulduğu zaman sanki bizi yok edecek. Mesela Peygamberimiz biliyorsunuz Mekke'de müşriklere şey diyordu. Bizzebh, kureyş, İşitiyor musunuz beni ey Kureyş ehli? Ben size neyle geldim? Sizi kesmekle gönderildim diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Böyle olunca demek ki biz buradan da neyi anlıyoruz? Bugün mesela bakıyorsun sistem bazı cemaatlere karşı nedir? Bazı cemaatlerle böyle çok kardeş bir şekilde geçiniyor. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani Allah'ın değişmez sünneti nedir? Allah'ın değişmez sünneti şirk toplumuyla İslam toplumu arasında mutlaka bir çekişme, bir mücadele olacaktır. Yani peygamberlerin kıssalarını gidin bir daha okuyun. Her peygamber davete başladığı zaman "Fakalanel meleu'llezine keferu min kavmihi." "Fakalanel meleu'llezine istekberu min kavmihi." O kavminden büyüklenenler, o kavminden kafir olan yönetici tabaka hemen peygambere karşı ayakta duruyor. Öyle değil mi? Ve aynı şekilde mesela Allah subhanahu aleyhi ve sellem Ey Muhammed senden önce de birçok peygamber yalanlandı diyor. Ve peygamberlerin şöyle bir kıssalarına bakın Kur'an-ı Kerim'de. Hep bir mücadele var. Kovma, yurttan çıkarmayla tehdit etme, öldürmeyle tehdit etme var. Öyle değil mi? Bu ve Allah bunların sonunda ne diyor? Bu Allah'ın sünnetidir. Hiçbir şeyde Allah'ın sünnetini ne yapamaz? Hiçbir şeyde Allah'ın sünnetini değiştiremez. Küfür ile iman ehli arasında her zaman bir mücadele, her zaman bir çekişim olacaktır. Bugün işte biz sistemin bazı İslami cemaatlerle güzel geçindiğini, hatta bırakın güzel geçindiğini, kendinin önüne getirdiğini bakıyoruz. Neden kaynaklanıyor bu arkadaşlar? Çünkü bu sistem biliyor ki bu adamların imanı, bu adamların itikadı sürekli içeriye yönelik ve hiç kimseye zarar vermeyen, kimsenin ilahlarını kırmayacak olan, Sisteme göz dikmemiş olan, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini istemeyen bir inanç olduğundan dolayı sistem ne yapıyor? Sistem bunları bırakıyor. Yoksa asıl olan <gülüyor> <gülüyor> Kitap ehli ve müşrikler Rabbinizden istediği hayır gelmesini asla istemezler. Öyle değil mi? Mesela Yahudi ve Hristiyanlara bakın. Allah diyor sen onların dinine tabi olmadıkça onlar senden razı olmazlar. Ama bugün bir takım Müslüman diye geçinen, Müslüman diye demiyorum ben kesinlikle, Müslüman diyemiyorum da zaten. Bir takım Müslüman diye geçinen insanlara bakın, Yahudi ve Hristiyanların bunlara karşı olan tutumlarına bakın. Yeryüzünde bunların önlerini açmaları, bunlara her türlü imkanı sağlamaları, özel maddi destek vermelerine bakın. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü bunlar Peygamberin getirdiği imana iman etmemişlerdir. Eğer Peygamberin getirmiş olduğu İslam'a iman etmiş olsalardı bu insanlar, öyle değil mi? Bunların davetinin temelinde ne vardı? Bunların davetinin, İslam'ın davetinin temelinde vela ve bera vardır. Yani sen belki müşriklere zarar vermezsin. Fakat senin davetinin temeli nedir? Ben bir gün kuvvet elde ettiğim zaman Allah'ın izniyle ne yapacağım? Bunları yeryüzünden sileceğim, bunların kökünü kazıtacağım diye. İşte böyle olduğundan dolayı o dönemde peygamberin akidesi de daha tam açıkta olmadığından dolayı insanlar tam olarak ne dediğini, ayetlerin içeriğinin ne olduğunu anlamadığından dolayı peygamber aleyhissalatü vesselama karışmıyorlardı. Ne zaman ki inşallah bir dahaki derste başlayacağız peygamber açık davete başladı müşriklerden yüz çevirilmesi gerektiğini onlarla müminlerin arasında hiçbir bağlantı olmadığını imani noktada Müslümanların kardeş olduğunu anlatmaya başladı. Müşrikler ne yaptılar? Ellerinden gelen bütün imkanlarla Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalıştılar. O zaman burada da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bazen gizlilik evresi yaşayan Müslümanlar, akidelerini veyahut da iştidaf altında olan Müslümanlar akidelerini açığa uğramayabilirler. Öyle değil mi? Ama bu demek değildir ki Bunlarla müşrikler arasında bir diyalog olacak. Bunlarla müşrikler arasında bir kardeşlik olacak. Bunlar sürekli papazlarla, rahiplerle görünecekler sağda solda. Bu bunu gerektirmez. Bakın istidaf zamanına Müslümanlar belki akidelerini açığa vurmadılar ama hiçbir şekilde onlarla müşrikler arasında bir bağlantı gösteremezsiniz. Öyle değil mi? Onlardan her yönleriyle uzaklaşmaya başladılar. İbadi yönden, itikadi yönden, yaşam yönünden, ahlak yönünden, sulukiyat yönünden. Her yönden müşriklerden beri olduklarını yapacaksınız. Müşriklerden beri olduklarını göreceksiniz. Bu özet olarak veya kısaca ee, gizli davet döneminin özellikleri. Peki şimdi şurada şöyle bir soru soralım. Bir daha İslam ümmetinin gizli davet dönemini yaşaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bütün yönleriyle bir daha İslam ümmetinin gizli davet dönemini yaşaması diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü Allah subh'ana ve teala ne diyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ dinakum. Ben bugün size dininizi ne yaptım? Ben bugün size dininizi tamamladım. Tekrardan gizli davet dönemi yaşanamaz. Fakat ne olabilir? Bazen insan gizli davet dönemine denk gelebilir. Yani yeni davete başlar insan bir toplumda. Öyle değil mi? İnsanlar müşriktir insanların çoğu. İnsanlara akireye götürür insan. Ve sistem görür görmez bunlara hemen ne yapar? Vurur. Bu dönemde insan peygamberin yapmış olduğu bazı şeyleri ne yapabilir? Bazı şeyleri yapabilir. Şimdi bunu neden söyledim? Bir yanlış anlaşılma var ve bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli davet dönemini geçirdiğini anlatan insanlar, biz Mekke dönemindeyiz diye meclislere giriyorlar, müşriklerle beraber oluyorlar. Biz Mekke dönemindeyiz diye Yahudi ve Hristiyanları Müslümanlara tercih ediyorlar. Biz Mekke dönemindeyiz diye baş açıyorlar, başörtüsünü ayaklar altına alıyorlar. Biz Mekke dönemindeyiz diye yapı da yapıyorlar. Yani İslam'ın hiçbir emri yok ki hepsini ayaklar altına almışlar. Biz Mekke dönemindeyiz diye beş vakit namazı gecenin sonunda cem edebilirsin diyen şahs olan Biz Mekke dönemindeyiz diye istediğin zaman cem edebilirsin. Yani insanlara İslam'ını izah etmemek için. Biz burada neyi gördük arkadaşlar gizli dönemde? Tamam olabilir. Bazı alimler diyorlar ki gizli davet dönemi tekrardan geçerli olabilir. Velev ki bu görüşü dahi alsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gizli davet döneminde hiçbir şekilde Müslümanları yaklamamıştır ki, müşrikleri yaklamamıştır ki. Hiçbir şekilde müşrikleri Müslümanlara tercih etmemiştir ki. Hiçbir şekilde Peygamberimiz namazı terk etmemiştir ki. Ona gelip İslam'ı soran insanlara ilk anlattığı şey neydi? 6-7 tane yeni Müslüman olan insan örneğini anlattım geçen derste. Hepsine ne diyordu Peygamber? Ben Latı ve Uzza'yı inkar etmekle gönderildim. Sadece Allah'a ibadet etmekle gönderildim diyordu. Öyle değil mi? Demek ki gizli davet dönemindeyiz demek. Veya işte biz şu anda kendimizi gizliyoruz demek... İslam'ı tahrip etmek demek değildir. İslam'ı kafirlerin istediği şekle sokmak değildir. Bu iki noktanın birbirinden ayrılması lazım. Normalde din tamamlanmıştır. Fakat insan bazen istemeyerek elinde olmayan sebeplerden dolayı gizli davet gibi bir döneme düşebilir. Yani müşriklerin her yerde onları gözlediği ve şu anda dünyanın birçok yerinde de böyle. Ama bu cizli davet dönemi demek senin de müşrik olman demek değildir. Onlardanmış gibi görünmek görünmen değildir. Bir tane rivayet getiremezsiniz peygamberle bu ceylan e, kol kola girip de av, ava gittiğini, onlarla beraber özel meclisler kurup da sevgi muhabbet e, alışverişleri yaptığını, kız alıp kız verip işte bunlarla aralarında diyaloğu kuvvetlendirdiğine dair bir tane rivayet getiremezsiniz. Demek ki gizli davet döneminde olmak demek, daveti bazı yerlerde gizlemek, sadece seçili insanlara daveti götürmek demek müşrik olmak. Dini tahrif etmek, müşriklerin istediği şekilde yaşamak demek değildir. Bu noktanın ne yapılması lazım? Bu yanlış anlaşılan bir kavramdır. Müslümanların arasında. Bunun ne yapılması lazım? Bunun düzeltilmesi lazım. Benim anlatacaklarım bugünkü derste inşallah bu kadar. Vaktimizi de doldurmuş olduk zaten. İnşallah önümüzdeki hafta Allah kısma derse açık davet döneminin başlaması başlamasıyla olaylara ne yapacağız? Siret dersine devam etmiş olacağız.